Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Vessalatu vesselamü ala resûlinâ Muhammedin ve ala âli ve sahbi ecmaîn. Kardeşlerim, yakın zamanda bir hastalık geçirdim. Üzerinize afiyet olsun. Rabbim hepimizi afetlerden, hastalıklardan muhafaza buyursun. Sağ olsun güzel doktor kardeşlerim vesile oldular. Rabbim de inayetiyle şifa verdi elhamdülillah bir ay sonra e, doktor kardeşimiz gel bir kontrol yapalım dedi ben de dedim ki yani mübarek ramazan günü gelmesem olmaz mı dedim çok iyi hissediyorum kendimi dedim neyini hissediyorsun dedi hiç böyle dedim ağrım sızım yok dedim çok iyiyim dedim yok yok bir gel dedi. özledik seni biz dedi Neyse gittim. Ben kendimi süper zannediyordum. Onun yanında böyle kolumu falan kaldırdım. Yani sizi sıkabilirim, güreşebiliriz falan diye espri yaptım. Bir saat sonra güreşelim dedi. Bu arada benden kan aldılar. <gülüyor> kan tahlilleri çıkınca Hoca gel bir güreşelim istersen dedi. Ama tahlili ben görünce her şeyden vazgeçtim. Yani iddia etmek kolay. Kendini iyi hissetmek de kolaymış. Ama kan her şeyi gösteriyor. Al bir tüp kan alıyor. Sen de şu şu şu var. Şu kadar tatlı yemişsin dedi bana. Şöyle yapmışsın. Sen bir aydır yerinden kıpırdamamışsın. İşte şu yükseldi bu indi dedi. Dedikleri hep doğruydu. Yani böyle doktorların kerameti de yok ama nasıl bildiler diye merak etmedim çünkü tahlil var önünde. Bu örneği niye anlattım kardeşlerim? Şunun için çocuğumuz maşallah hafız maşallah okul puanı akademik puanı o biçim maşallah şu maşallah fakat bir de kan tahlilleri var bu çocuğun bu tahliller onun asıl kimliğini gösteriyor dışı seni yakıyor içini de o tahliller yakıyor bu çocuklarımızda tabii ki onların analarında ve babalarında da yani bir tek tarafı olmuyor bu. Haya, utanma, edep diye tahlille ortaya çıkan bir görüntü vardır. İkinci bir örnek anlatacağım. <gülüyor> Babam, belki biliyorsunuz, yüzlerce hafız yetiştirmiş bir Osmanlı hocasıdır. Henüz yaşıyor. Allah ona da afiyetli, uzun ömürler versin. Sizlerin de yaşayan büyüklerine ömürler versin çok eski bir 20 senedir hocalık yapabilecek durumda değil sağlığı müsait değil zannediyorum bir 25 sene önce bir çocuğu getirdiler ona babası çocuğu övdü şöyle uzman böyle uzman işte Allah'ın izniyle bülbül gibi hafız olacak hazırladık çocuğu dedi peki dedi babam önüne oturttu her gelen hafız adayı için bunu yapardı bir kısmını mübalağalı yapıyor zannederdim ben. O zamanlarda ilk öğretim 8 seneye çıkmamıştı. 5 senede mezun olup geliyordu. O çocuk da 12 yaşında. Ağzı süt kokuyor çocuğun. Çocuğu oturttu. Önce böyle dudaklarına bakardı çocuğun. Tasçayı huruf yaptırmak kolay mı? Yani talim yapabilir mi? Onu baktı. Ezber zekasını denedi bazı telefon rakamları söyledi. Bunları tekrar et yavrum dedi filan. baktı güzel. Ben de orada izliyorum. Manidar. Çocuğun babası da iki de bir bense dedim süper bir çocuk mu filan diyor. Sonra babam çocuğa dedi ki Oğlum kaç yaşındasın dedi. 12 yaşındayım dedi. Ne zaman evlenmeyi düşünüyorsun dedi. Evlenmek. Erkek çocuk. Çocuk da daha hoca kimdir, amca kimdir bilmiyor. Dedi ki amca babama diyor. Yaşım çok küçük benim. Yani 19-20 olabilir. Şu anda söylese de annem kabul etmem zaten dedi. Ha öyle mi dedi? Ya 18'de olmaz mı? Yok yok ben 20'den önce evlenmem amca dedi peki yavrum çıkabilirsiniz dedi. Sonra da çocuğun babasına dedi ki, bu çocuğu biz hafızlık yaptıramayız, daha iyi bir kursa götürün dedi. Adam da, bundan çok memnun oldu. Yani maşallah hoca, benim çocuğum düzeyinde değil. Helal olsun. Kime götürün de bilmiyorum, bir kursa götürün dedi. Adam aldı çocuğunu gitti. O zaman ben, yani otuzlu yaşlarımdayım. Veya otuza da, otuzlu işte yaşlarımda diyeyim. Dedim ki baba, görünüre göre o çocuk iyi bir hafız olacağı benziyordu. Evet dedi. Niye almadın çocuğu hafızlık için dedim. haya yok onda dedi. Kur'an'ı öyle teyip cihazları da okuyor dedi. Nasıl hayağı yok dedim. Çocuk ne yaptı bu dedim. Görmedin mi dedi. 12 yaşında çocuk beyaz sakallı bu hocanın önünde oturuyor evlilik yaşından bahsediyor dedi. Bunun neresi hayasızlık? Sordun çocuğa dedim. Başını büküp ben küçüğüm amca demesi lazımdı dedi. İçimden geçirsen zor talebe bulursun bu gidişle. Ki o zamanlar internet yok, cep telefonu yok, edep diye bir şey gene vardı biraz yani. Şimdi zaten sosyal medya var Edep haya gitti. Yıllarca babamın bu tavrını unutamadım. Çocuğa acıdım. Sonra ben de hafızlık yaptırmak için önüme talebe oturttuğum zamanlarda baktım ki bu gerekliymiş. Kur'an hayası yırtılmış, utanma, ar duygusu zedelenmiş kimselerin elinde Bereketli bir kitap olmuyor. Kardeşlerim, ne edip edip çocuklarımızın haya damarını, ar damarını çatlatmayacağız. Şimdi herkes diyecek ki, tamam, biz de öyle istiyoruz zaten. Yani biz de istiyoruz ki çocuklarımız hayalı olsun. Ben de diyorum ki, sadece on saat bir dizi film izleyen çocukta yüzde bir hayâ diye bir şey kalır mı? Hele anne babayla beraber izliyorlarsa. Annesiyle teyzesinin ve halasının bir arada binbir macerayı ve başka kadınları konuştukları sözleri dinleyen bir kız çocukta haya diye bir şey kalır mı? haya tıpkı bir sporcunun antrenmanla o sporu yapmaya alıştığı gibi şeytan da İlmik ilmik kopara kopara, kıl kopara kopara hayasını bitiriyor insanların. Bir günde kimse hayasız olmuyor. Bir ayda kimse hayasız olmaz. Hiç kimse olmaz. Hatta yaşlı mesela 25 yaşında bir insan affedersiniz kalçadan iğne vurmak için hemşireye gittiğinde ne kadar ağrısı olursa olsun ya koldan vurulmaz mı bu filan der. Sonra da bakar ki bu kalçadan vurulacak. Mecbur kalır. Gözleri yumar filan ve iğnesini vurulur. 3-5-10 iğneden sonra rahattır. Haya böyle yırtılıyor. Yani iğne vurulmak hayasızlıktır demiyorum. İnsanın ar duygusu zorunlulukta kalkabilir. Ama kendiliğinden kaybolmuş ar, haya, edep durup türürken kaybolmuyor. Çocuklarımıza Gösterdiğimiz örnekliğimiz bu haya damarını bitiriyor kardeşlerim. Bu örneklik haya damarını bitiriyor. Eğer çocuğumuz hata yaparken yüzü kızarmıyorsa, annesinin babasının yasakladığı bir işi yaparken yüzü kızarmıyorsa, olan bir şeyi gizlemekte sakınca görmüyorsa Yaptığı hatadan üç kere beş kere özür dileyip yüzü kıpkırmızı olmuyorsa, onurunun zedelenmesinden rahatsız olmuyorsa, oyuncağını onurundan daha değerli tutuyorsa, başkalarının onuruna saygı göstermiyorsa, hakkına saygı göstermiyorsa, bu çocuğun tamamen bitmedi ise de haya damarı çatlamaya başlamıştır. Ama unutmuyoruz. Haya, çevre ürünüdür. Çünkü çocuğun fıtratında haya vardır zaten. Haya vardır. Çocuk idrarını kaçırdığında haya eder. Annesi onu azarlamasa bile, bir yaşından itibaren, çocuğun yavaş yavaş haya damarı ortaya çıkar. 15 yaşında, 20 yaşında yıpranır bu haya damarı. Müslüman, bir evde Allah'ın şeriatı ile yaşanılan bir evde sağlığımız neyse hayamızda odur sağlıktan önemlidir diyemem ama çocuğumuzun sağlığını nasıl önemsiyorsak haya damarını da o şekilde önemseyeceğiz bu akrabaya giriş çıkış tercihlerimizde de ortaya çıkacak okula gönderdiğimizde ortaya çıkacak çocuğun oyun arkadaşlarında ortaya çıkacak ben bir çocuk özlüyorum. Bu çocuk oynarken bir saat annesinden izin aldı. Bir saat oynayabilirsin yavrum dedi. 20 dakika sonra geri geldi. Yavrum, hani bir saat oynayacaktın? Arkadaşım kötü bir söz kullandı, oyunu bıraktım geldim. Maşallah. Damarları sapa sağlam bu çocuğun. Yani kötü söz kullanan, söven, hakaret eden, oyun kurallarında yalan konuşan çocuğu arkadaşlık yapılmaz görüyoruz. Bu çocuk mübarek bir çocuk. Ama zannetmeyelim ki orada öyle bir tavır gösterdi diye şeytan tamam sen de İmam-ı Azam oluyor yavrum seni bıraktım ben daha ilgilenmeyeceğim gelmeyeceğim diyeceğini yok. Akşam şeytan görev taksimatı yaparken adamlarına filan yerde bir çocuk var bugün çok ciddi bir tavır gösterdi onu bırakarsak o İmam-ı Azam olur yakında Abdülkadir Ceylani olur aman gidin çocukla ilgilenin. sen daha iyi anlıyordun çocuklardan sen, git, sen, sen o çocukla ilgilen Diyecektir. İki ay sonra belki eğer anne baba çocuğun bu şekildeki ahlak yapısını korumaya yönelik gerekli tedbirleri almazsa o çocuk iki ay sonra o şekilde oyunda küfreden söven bir çocuğa dönecek belki maazallah. Çocuklarımızın sağlığını korur gibi haya damarlarını koruyacağız. Çocuk kız çocuğu mesela. Babasının ve annesinin oturduğu yerde annesine gelip 18 yaşında ben banyo yapıyorum anne çamaşırlarım nerede dememelidir. Bu günah değil bu söz. Ama babam burada. Babam 60 yaşında adam. Onun yanında ben niye banyodan söz edeyim? Annesinin kulağına eğilip anne ben banyo yapacağım çamaşırlarım nerede demelidir. Bu bir seviye ama. Tamam bu söz insanı dinden çıkaran bir söz değil. Ama bu bir seviye. Herkesin seviyesi de farklı. Kardeşlerim, bu konuyu uzatmayacağım. Özellikle kısa kesiyorum. Neden? Bunun konuşulmaya, ders yapılmaya ihtiyacı yok. Bütün toplum olarak hepimiz hayal hasreti içindeyiz. Edep hasreti içindeyiz. Arlanan çocuk hasreti içindeyiz. Bunu çok konuşmaya gerek yok. Hatırlatmış oldum. Rabbim çocuklarımızı da, Bizleri de Allah'tan ve kullarından haya eden, meleklerden haya eden, geçmişindeki yanlışlardan haya eden mümin kulları arasına ilhak buyursun. O sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.